Melek'ten merhaba. Ee, bu haftada güncel drone ve ambient kayıtlarından bir seçkiyle karşınızdayız. Ee, açılışta yer verdiğimiz e, Los Angeles'lı M. Gadas Gengras, sinist temelli New Age, ambient ve deneysel üretimleri tanıdığımız bir isim. Son üretimi Hawaii'ki 2 Tapes'te alet çantasını iyice sınırlamış ve sadece Hawaii'e tatile giderken bavuluna sığan Japon yapımı Korg Volca FM isimli Küçük sinist'i kullanarak adanın coğrafyasına bolca göndermede bulunan eserler kaydetmiş. Biz de az önce bunlardan Low Ihi'ye yer verdik. Sırada 40 yıla yakın süredir faal olan Yeni Zelandalı besteci Roy Montgomery var. Saykodeli ve post-rock mecralarında da üretimleri olan müzisyen yeni deneysel uzun çaları Safiyuz'un müjdesini verdi. Juliana Barwick ve Katie Von Schleyher gibi tanıdık isimlerinde vokallerine destek verdiği bu kayıttan Gruper mahlaslı Liz Harris'in arıza endam ettiği Landfall'u seçtik. Onu takiben de Scattered Lodges mahlaslı Andrew Stevens ile The Coma Calling mahlaslı Kyle Crambin barışçıl tonlardaki minimal ambient kaydı Overlap'ten Spit at the Stars ile devam edeceğiz. Sıradaki parça bir babanın yeni doğmuş kızına armağanı... ...uykuya dalmış bir bebeğin dinginliğinin sese tahvil olmuş hali. Sien Breathe mahlaslı Drew Lundberg hem kendini hem de yeni doğan kızı... Evelyn'i rahatlatacak ses manzaralarının peşine düşmüş. Dört parçalık kısa çalarının akışı içerisinde doğum anında yansıtır bir şekilde... ...kaotik ulutuların içerisinden tertemiz armoniler işitilir hale gelmiş. Proje ile aynı adı taşıyan kayıttan seçtiğimiz Mercurial'ın ardından... Dallaslı müzisyen Todd Gautreau'nun Tapes and Topographies projesine yer veriyoruz. Ee, müzisyenin yeni uzun çaları Opiates'da yine soyut uğultlar içlerinden bir anlatı belirine kadar esnek şekilde biçim değiştirmekte. Ee, bu kayıttan birazdan kulak vereceğimiz eser You and I Redacted. etken dark ambient etiketi Cryo Chamber kadrosunun son mahsullerinden bir projeyle Christian Stutzel ve Faelios mahlaslı Martin Stutzser'in müşterek girişimi Sphere Sex ile seçkimize devam edeceğiz. Malignant etiketindeki mesailerinden sonra Cryo Chamber'a uzay tamalı bir kayıtla adım atan ikili drone ambiyansları, mikro varyasyonlar ve gürültü müdahaleleriyle hipnotize edici bir elektroakustik tını tutturmuş. Son uzun çağları Particle Void'dan seçtiğimiz Multiverse'ın akabinde İtalyan gitarist Paolo Monti'nin 10 sene kadar önce başlattığı ambient proje The Star Pillow gelecek. E-Bow ee, e mahretiyle yaratılan gitar ambiyanslarına aşina iz. Ancak Monti doğaçlama bir şekilde can verdiği eserlerinde imal ettiği uğultuların üzerine ışık tutup katmanları görünür hale getirerek ifade gücünü üst seviyeye çekmeyi başarmış. Ee, müzisyenin Symphony for an Intergalactic Brotherhood albümünden An Interstellar Handshake'i seçtik. Ürük sani müzisyen Mark Jacobs'ın Prayer Projesi'nin yeni uzun çaları After the Flash Floods ismiyle biraz kimliğini ele vermekte. Zira Jacobs bu kayıtta doğal felaketler sonrasında ortaya çıkan manzaraların işitsel karşılığına ulaşmayı hedeflemiş. Çarpıtılmış gitarlar, alan kayıtları, programlanmış davullar ve sesler ile inşa edilmiş dokuz karanlık ses topağının bir araya geldiği albümden seçtiğimiz Hard Water Cracked Ice'ın akabinde. Müziğe adımını 8 sene önce UK Bass türünde atan London'ın prodüktör Arthur Kayser'ın Paraya projesini ziyaret edeceğiz. Birkaç senelik bir suskunluk esnasında DJ kimliğiyle dünyayı gezen müzisyen geri dönüşünü ambient sesler üzerinden gerçekleştirdi. Müzisyenin Here From Where We Are albümünde yer alan Pith az sonra açık radyoda olacak. Panışı Los Angeles menşeli müzisyen Richard Cartier'in Pink Courtesy Fon projesiyle ile yapıyoruz. 2017'de yayınladığı In Delicate Slices kaydında yer alan ışıltılı Romantic Threat parçasına takla attırıp negatif hislere bulayan Cartier bu versiyona iki adet daha önce yayınlanmamış eserini de ekleyip Bandcamp üzerinden sürpriz bir kısa çağır yayınladı. Bu gece kepenkleri de bu yeni iki eserden bir piri olan Pale Palm Death Palim Sest ile indireceğiz. Program kayıtlarına on radyo nokta adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.